Günaydın. Evet, hemen şimdi programımızda üçüncü haftamıza girdik bile. İnanılması güç ama sanıyorum bu işi Zenubi ile beraber kotaracağız. Biliyorsunuz akşamları saat 18'de yani 6'da gezegenin geceyi programını Kemal ve Özden Bayrı ile yürütüyoruz. Bazen bu haberleri vermek mi yoksa mücadelin içinde yer almak mı daha önemli diye düşündüğüm oluyor. Sonra da hemen uzaklaşıyorum. Bu düşünceyi komamın nedeni ise bu önceliklendirme mantığının sorunun parçalarından birisi olması. Bence önemli olan yaptığımız işten keyif almamız ve eğlenceli olması. 3 yıldır ve sonra Özlem ve Kemal Bayrı ile beraber tamamen gönüllü olarak bu işi 2 yıldır yaptığımıza göre keyif alıyoruz. Olmadığımıza göre. Keyif alınan ve insanı mutlu eden işler herhalde en önemlisi. Bu açıdan bu programda konu ettiğimiz kampanyaların sahipleri umarım bu mücadelenin içine girdiklerinde belki haksızlıklara üzüldükleri için, öfke duydukları için başlıyor olabilirler ama sonunda onları üzen ve öfkelendikleri konularda kampanya yürütmekten keyif aldıklarını umuyorum. Ben doğrusu bu kampanyalar açıldığında başarılı olsa da olmasa da çok mutlu oluyorum. Çünkü çıkan her sesin en en küçük hareketin dahi toplum ve gezegenimiz için hayırlı olduğunu inanıyorum. Bu kampanyalar aktif vatandaşların gerçek demokrasiyi yaratmak üzere bu gerçek demokrasinin sesi oluyorlar. Kampanya muhataplarının en önemli görevi ise dinlemek. Çünkü dinlemek ve çözüm bulmak yetki verilmiş insanlara bizim tarafımızdan yüklenmiş, onların da aldığı bir sorumluluk. Fransa'dan bir haberle başlayalım. S.O.S. Village Enfants tarafından Birleşmiş Milletler'e yönelik başlatılan kampanyanın amacı kardeşleri bir arada tutmak. Kampanyada her yıl milyonlarca kardeşin hukuki kararlar sebebiyle ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ailelerin boşanması, çocuklara bakılmaması sonucu hukuki yollarla hem ailelerinden hem de kardeşlerinden ayrılıyorlar. Uzun yıllar kardeşlerinden ayrı büyüyorlar. 50 yıldır SOS Village de Enfant Fransa Şubesi bu şekilde ayrılan kardeşleri bir araya getirebilmek için çalışıyor. Fransa'da millet meclisi ve senato 1996 yılında kardeşlerin ayrılmaması için bir kararnameyi kabul etmiş. Fakat dünyada pek çok ülke bu uygulamayı yapmıyor. Çünkü bu konuya dair bir madde çocuk hakları bildirgesinde yer almıyor. 20 Kasım'da gerçekleşecek olan Uluslararası Çocuk Hakları Günü'ne yönelik SOS Village'de Enfans Birleşmiş Milletler'e kardeşlerin ayrılmaması ile ilgili bu maddeyi çocuk hakları bildirgesine dahil etmeleri çağrısında bulunuyor. Kampanyayı başlatan kurum harekete geçip destek toplayarak Birleşmiş Milletler'e bağlı Çocuk Hakları Komitesi'ne mesajımızı iletmemize ve tüm dünyadaki çocuklara kardeşleriyle beraber çocuklarına geçirme mutluluğu vermelerini sağlamamıza yardım edin diyerek destekçilerine sesleniyor. SOS Virgine Enfants 17 Kasım saat 15'te Paris Tricadero Meydanı'nda toplanıp Sinsemilia grubuyla beraber destekçilerle birlikte hep bir ağızdan Tüm Dünyanın Mutluluğu adlı şarkıyı söyleyip kampanyaya dikkat çekti. Fransa'dan İspanya'ya geçelim. Sesida Derneği tarafından Madrid Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanya AIDS hastalarının da taksi şoförlüğü yapma hakkına sahip olmasını talep ediyor. Madrid Belediye Başkanı tarafından yakın zamanda yapılan taksi şoförleri mevzuatında yapılan değişiklik pek çok katı kuralla beraber AIDS hastalarının taksi şoförlüğü yapma şanslarını da ellerinden almış. Üstelik bu mevzuat 1980 yılından beri ilk kez değiştiriliyor. Sesida'nın... AIDS'ten sorumlu bölge koordinatörü bu mevzuatın ayrımcılığa yönelik olduğuna inanıyoruz. Madrid gibi modern ve açık bir toplumun yaşadığı bir şehirde bu kabul edilemez. İşte bu sebeple bu kampanyayı başlattık. Destek vererek Madrid Belediyesi'nden AIDS hastası insanlar için taksicilik lisansı için getirdiği kısıtlama ve yasaklamaların kaldırılmasını talep edebilirsiniz diyerek e, açıklıyorlar kampanyalarını. AIDS virüsünün bulaşıcı olmadığını ve çok yakın ve hassas durumlarda bulaşabildiğini belirten sesi de bu aynı zamanda enfeksiyonla yayılan bulaşıcı hastalıkları içeren resmi katalogta da yer alıyoruz ve havuz, spor salonu, emzirme odaları hatta fabrika işçiliği gibi alanlarda AIDS hastalarının girmesini engellediğini de ekliyor. Yakın zamanda yapılan araştırmaların AIDS hastalarının normal şartlar altında her işçi çalışabilecek olduklarını kanıtlıyor. Bu tutumların insanların tıbbi durumlarından dolayı Ayrımcılık yaşamasına sebep olduğunu belirten sesi de Madrid Belediyesi'ne AIDS hastalarına ayrımcılık yapmamaya ve taksi lisansındaki yasaklamaları kaldırmaya davet ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz diyerek kampanyada destek bekliyor. Bu kampanya bana o duygusal ve çarpıcı İncir Reçeli filminde yaşananları anlattı. Ruhu ne güzel bir filmdi o. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik başlatılan bir kampanyada var sırada. Barış Sulu tarafından başlatılan kampanya anayasanın eşitlik maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin eklenmesini talep ediyor. Barış eğer herkes eşit ise bizim de anayasada yer almamız gerekir. Lezbiyenler, geyler, biseksüeller ve transseksüeller olmadan yeni anayasa olamaz, eksik kalır. Cinsel yönelimin içinde yer almadığı bir madde olmadan eşitliğin sağlanacağını düşünmüyoruz. Eğer herkes eşit ise eşcinsellerin, biseksüellerin, transseksüellerin de anayasada yer alması gerekir. Aksi takdirde anayasanın eşitliği düzenleyen maddesi eksik olur. Türkiye'deki eşcinsel transseksüel sayısını belirtmeye gerek yok. Bir kişinin bile canı yanıyorsa, bir kişi bile cinsel yöneliminden, cinsiyet kimliğinden dolayı nefretle karşı karşıya kalıyor, cinayete kurban gidiyorsa bunun tanımlanması gerekiyor diyerek talebine dile getiriyor. Barış sözlerine şöyle devam ediyor. Hükümetin herkes eşittir yönündeki söylemlerini gerçekten yerine getirmesini istiyoruz. 2002 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir TV programında dinlendirdiği, Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz sözlerini hatırlatmakta burada görevimiz. Barış'ın başlattığı kampanyaya destek vermek isterseniz eşitliği adresine girerek imzanızı atabilirsiniz. Son haberimiz ise İstanbul şehrinin ikonlarından birine ait. Zerrin Bayraktar tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanya Haydarpaşa Garı'nın Haydarpaşa Port projesine dönüştürülmemesini ve gar olarak kalmasını talep ediyor. İstanbul gibi bir metropolün Anadolu ve Trakya'ya demir yolları bağlantısında demiryolu ulaşım için garların kent merkezinde yer alması gerektiğini savunuyor Zerrin. Aynı zamanda tarihi değerleri de dikkat çeken Zerrin, İstanbul'un ve hatta Türkiye'nin tarihindeki önemleri bakımından bu garlar işlevlerini mutlaka sürdürmelidirler. Bugün yapılmak istenen şey insanların tarih bilincini silerek geçmişle bağlantısını koparmaktır. Geçmişi olmayan bir ulusun geleceğinin de olamayacağı unutulmamalı diyen zerrin kampanyanın desteklenmesini bekliyor. Eğer siz de kampanyaya destek vermek isterseniz taksim İstanbul'un garları adresine girerek imzanızı atabilirsiniz. Evet dünya hareket ediyor. Siz de arzu ettiğiniz dünyayı yaratabilmeniz için harekete geçmeniz yeterli artar. Herkese esen kalın diyorum.